kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Tik Kadrajdan merhabalar. Ben Şenay Aydemir. Bu haftada yine e, sinemadaki gelişmeleri ve haftanın vizyona giren filmlerine bakacağız. İç hususu, bu haftanın en azından popüler sinema açısından gündemi e, din açıklanan Oscar adayları oldu. Bununla bağlantılı olarak e, bazı Oscar adayı filmlerde e, Türkiye'de de bugün itibariyle gösterime girmiş oldu. E, i̇lk bölümde e, Oscar adaylarını biraz e, konuşacağız. E, i̇kinci bölümde ise bu haftanın e, vizyona giren filmlerinden öne çıkanlar üzerine biraz sohbet edeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden Oscar adaylıklarına bakalım. Bu yıl Oscar biraz çekişmeli olacak gibi görünüyor. Kendisini açıkçası çok açıkça öne atan geçen yıllarda bazı yıllarda olduğu gibi herkesin üzerinde uzlaştığı filmler ve performanslar bulmak. zor. bazı performanslar konusunda herkesin kafası net gibi görünüyor. 2 Mart'ta sahiplerini bulacak Oscar Udülleri'nin 86. Oscar Udülleri'nde bu yıl. E, gravit ve düzenbaz, e, Amerikan hasıl bugün e, bizim sinemalarımızda göstermeme başladı. Onardal'da adaylık kazandılar. E, e, Steve McQueen'in yönettiği ki e, hayranları onu e, açlık e, filmler hatırlayacaklardır. E, oldukça iyi bir giriş yapmıştı sinemaya. Onun yönetmeninin e, yaptığı 12 yıllık eser ise e, 9 kategoride adaylık e, ee, i̇lginç notlardan bir tanesi e, Kamboçya e, filmi The Missing e, en iyi yabancı film durumunda Oscar adı olması bir tanesiydi. Bir başka sürpriz de Koan biraderlerinin sen şarkılarını söyle ki o da bu hafta vizyona giriyor bizim sinemalarımızda e, sadece e, görüntü netin ve e, teknik ödüllerle yetinmesi oldu bu e, büyük sürprizlerden bir tanesiydi. Düz olmayan bir şey, e, ise Meryl Streep'in e, bir kez daha e, 18. kez August Osage Contre ile e, 18. kez Oscar'a e, ada gösterilmesi oldu ki bu artık e, Meryl Streep rolüyle giderek e, arkasındakilere mesafesini açmaya başladı. E, bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam e, Warner Bros. şirketin sahibi e, dışında bu kadar çok adaylık eden yani en azından oyuncu kategorisinde bu kadar çok adaylı olan kimse yok e, filmlere göre bir e, hızla e, adaylıklara belli başlı adaylıklara hızlı bir göz atacak olursak en iyi film yolunda e, görüyoruz ki e, bu hafta sinemalarımıza girdi biraz sonra üzerine konuşacağız Kaptan e, Phillips hatırlarsınız yaz aylarında daha bir şey önce e, sinemalarımızda göstermişti bizim sinema önünde, benim birinde bulunduğum sinema yazarları e, çok filmi beğendiği söyleyemeyiz. Ee, yakın bir tarihte bizim sinemalarımız olacak büyük ihtimalle Oscar sonrasında Oscar'ın öncesine e, denk bitirmeye çalışacaktır. Dağıtımcıları e, Dallas, Bruce, Club e, yani bizde Sınırsızlar Kulübü olarak e, gösterilecek adaylardan bir tanesi. Yine e, geçtiğimiz aylarda izlediğimiz Gravity, Yerçekimi e, adaylardan bir tanesi. E, görme fırsatı bulamadığımız Her, Nebraska ve Filomea ee, diğer adaylar e, 12 yıllık esareti önümüzdeki hafta e, sinemalarımıza konuk olacak ve Martin Scorsese'nin para avcısı da e, gelecek önümüzdeki e, ha, e, haftalarda bizim sinemalarımıza konuk olacak e, bir e, iyi filmin alanındaki e, adaylar böyle yönetmene bakınca e, düzenbazın yönetmeni David Orsul'u görüyoruz <gülüyor> kendisi 2 yıl önce e, Küçükünüş'ün e, aday olmuştu Alfonso Cuarón Graviti ile çok konuşulan isimlerden bir tanesi. E, Nebraska'da Alex, Alexander Payne, Steve McQuinn'in 12 yıllık esaret. Martin Scorsese'i e, para ağzısıyla e, aday bu filmler aynı zamanda. E, bu 5 adayın filmleri aynı zamanda en iyi film içinde aday. En iyi film konusunda biraz düzenbaz örnek çıkıyormuş gibi görünüyor. tabii önümüzdeki dönemde nasıl bir e, süreç işleyecek, e, <gülüyor> gündem içinler belirleyecek biraz daha hafta içerisinde yani tören öncesinde bu netleşir gibi. Yönetmen konusunda gerçekten kafalar karışıkmış gibi görünüyor. Ee, Tabi Nebraska'yı ve e, para avcısını görmeniz göremedik. O yüzden onlar hakkında bir fikrimiz yok. Ama hani Alexander Payne Martin Scorsese'nin çok iyi yönetmenler olduğunu biliyoruz. Erkek oyuncuya gelince e, benim de çok muhteşem bulduğum e, performansıyla Christian Bale, Zambazlar'day e, Bulustan e, Nebraska Nebraska'yla aday. yani orada kapıyor para, bakalım e, Oscar konusundaki talihsizliğini bu rolüyle yıkabilecek mi? 12 yıllık esaretin başrol oyuncusu ve ismi telaffuz etmesi çok zor olan Chiwetel Ejiofor e, en iyi akıb oyuncu adayı, bir de e, Mattie McConney, sonra kulübüyle... E, bu yılın erkek oyuncu adayları buradaki simel bir adım önde gibi görünüyor ama e, altın kruvaze Leonardo DiCaprio'nun aldığını hatırlatmak işte. Kadın oyuncu konusuna gelince kadın oyuncu dalı aslında galiba herkesin üzerinde e, <gülüyor> buzlaştığı... Tek dal Kettlans mavi Asim'in ve aday ve bu e, dalın e, tek favorisi gibi görünüyor onu zorlayacak. Ee, tek isim ise düzenbazdaki rolüyle Amy Adams. Bu ikili zaten Altın Küreli'de ee, müzikal komedi ve e, drama dallarında ayrı ayrı en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaşmışlardı. Ama e, sanki Kate Blanchett e, yanıltmayacak diye. Diğer adaylara bakınca da e, Sandra Bullock e, Gravity'deki rolüyle Judy, Judy Dench, e, Lion Meda'yla ve e, Strip, e, biraz önce bahsetmiştim August Ossish Contra ile Ossish e, aday. Ee, yabancı filmlere bakarsak e, hatırlarsınız Türkiye'den Kelebi'nin vlası Türkiye'yi temsil etmişti ama ilk dokuz film arasında kalamamıştı. Şimdi e, bir süre önce e, akademi açıkladığı o dokuz adayı beşe indirmiş durumda. E, burada da beklentiler e, bildiklendi. E, The Broken Circle Breakdown e, The kırk çember olarak yakında e, üzerine girecek Belçika filmi The Great Beauty İtalya filmi bu yılın en iyi filmlerinden bir tanesi olarak gösterdiği Altın Kire'yi almıştı e, sonbaharda izleme fırsatı bulduğumuz Doha Ant, Danimark adına <gülüyor> yaşayan film e, Tabii bu yabancı film kategorisinin e, sürprizlerinden birisi de Omar e, Filistin filmi e, Omar'da da e, yabancı film aday oldu bir de biraz önce Cambodca adına yarışacak olan Picture, e, yer e, Yabancı film kategorisinde hızla ee, yardımcı kadın oyuncu erkek oyuncu kategorilerine de bakıp e, bu bölümü kapatabiliriz. E, önümüzdeki haftalarda Oscar üzerine özellikle tören hangisi hafta Oscar üzerine geniş geniş konuşup e, öyle çıkan isimleri ve bizim favorilerimizi de konuşma fırsatımız olabilir. E, kadın, yardımcı kadın oyuncu dalında e, Sully Hawkins var Mavi Yasemin'de şimdi Jasmine'de. E, Jennifer Lawrence Zambal'da çok iyi e, altın görevi ödülü aldığını hatırlatalım. E, 12 yıllık esaret işte, e, Lapita Nyong'o e, var. E, Jolie Uzun bir evden sonra yeniden Oscar'da adını, e, adından söz ettiriyor. August Osej e, Contre'de ve e, Nebraska filminde Julie e, Sugayp e, yer alıyor. E, burada evet. sanki Jennifer Lawrence'tan yanaymış gibi biraz gör, e, öyle görünüyor. En azından şimdiye kadar e, yaşananlara bakılırsa. Yardımcı hareket oyuncu dayısı Kaptan Phillips'te e, Bakak Abdi var. E, bu e, yanılmıyorsam kontrol etme fırsatı bulamadım. Kenyalı bir oyuncu ve ilk e, film e, ilk kez kamera karşısına geçen bir oyuncu e, olduğunu biliyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Yani ilk oyunculuğuyla yardımcı oyuncularında Oscar adaylığı kazandı büyük bir başarı. Yine düzenbazda e, Bradley Cooper düzenbazdaki rolüyle aday. E, bu çağın en iyi yönetici oyuncularından bir tanesi olduğunu inandığım Michelle Fassbender'ın 12 yıllık eserlerindeki performansıyla aday e, paralelisindeki performansıyla jo Jonah Hill ve sonrasında kulübündeki performansıyla Jared Leto e, Amerika'da özellikle dönen, e, Oscar üzerine yapılan spekülasyonlarda Jared Leto'nun ismi çok öne çıkıyor. Kaldı ki kendisi de o performansıyla e, yardımcı oyuncu ödülünü altın kredi kazanmıştı. Lütfen bir ara verelim. Aradan sonra bu haftanın vizyona giren filmlerine Fuzuk'u gibi göz Ruhidir benim adım Hiç çıkamam evimden Dostlar uydurur İbaret. İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görür Ayrı yerlere giden Eskiden çok eskiden Ben daha çok küçükken Henüz cennet kumsalı Otopark olmamışken Mercanların arasında Balıklar vardı, en güzelleri en boyunda turuncu olanlardı. Bir gün bir rüya gördüm. O turuncu balık benmişim. Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim İstasyon insanları buradalar tesadüfen aynı rüyayı görür ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen aynı rüyayı görür ayrı yerlere 一旦<音楽> Ruhidir benim adım Bir sırrım var saklarım Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat acımayın Bu en çok yakandır. Kadraj yayından birlikteyiz. Ben Çenay Aydemir. Ee, bu, bu bölümde 17 Ocak'ta e, sinemalarımızda göstermeye başlayan yani bugün itibariyle sinema salonlarımıza uğrayan filmleri e, bir göz atacağız. Bu filmlerden ilki hiçbir şey yok ki Oscar'da da 10 adaylık elde eden Altın de, de e, ödüller kazanan düzen bazı. Rembrandt fake is so filmiyle yine da adından söz ettirir. Dai 98 2000'li yılların başında üç kral filmiyle e, dikkatimizi çeken e, David O yönettiği filmin e, en büyük e, özelliği üstü oyuncu kadrosu tabii yani e, hemen e, Christian Bale, Bradley Cooper, Emma Thompson, Jennifer Lawrence, e, Jeremy Renner, e, Michelle Pena gibi isimleri saydığımızda zaten e, filmdeki e, oyunculuğun ne kadar usta işi olduğunu e, anlamamız. E, daha da kolaylaşıyormuş gibi görünüyor. Film 70'li yıldırın sonunda e, ki bir e, gücenbazlık hikayesini anlatıyor. Ama aslında temel olarak bununla ilgilenmiyor. Filmin tersindeki karakterlerin e, film peşine takımını sağlıyor. Irving Groswald adlı bir e, dolandırıcı. E, yine karşıya'dan gelen Sidney Prosser adlı bir kadınla ortaklık yapıyor ve e, bunu birlikte dolandırmaya çalışırken FBI ...arasından yakalanıyorlar. FBI ki e, Dimasso... ...bu e, ikiliden e, kendilerine birkaç e, kişinin yakalanmasına yardım ettikleri koşulda... ...onları serbest bırakacaklarını söylüyor böyle bir anlaşma yapılıyor... ...ama iş giderek büyüyor. Değil mi, orası e, hikayesi... ...hikayede bu kez... bildiğim gibi hikayeyi temel olarak arka planı iterek... ...bu karakterleri mümkün olduğu kadar... detaylandırmaya çalışıyor ki... ...filmin bütün büyüsü de burada. Yani... Ee, düzenbazlık hikayesi filmin tamamen arka planında kalıyor. Biz e, biraz önce saydığım karakterlerin e, hem tipik özelliklerini hem de fiziksel özelliklerini hem de e, hikaye içerisindeki yerlerine daha çok odaklanmaya başlıyoruz. Karakterlerle giderek özdeşleşiyoruz ve film aslında bir tür karakter şovuna dönüşüyor ve karakterler galerisine dönüşüyor. Bu, bu e, Bütün bunların yanında dönemin müzikleri, atmosferi görüntüleri ve e, sanat yönetimiyle de çok iyi bir film bu e, Kısaca özetlemek gerekirse aslında hani sinema duygusunun özellikle de Hollywood iyi, nitelikli Hollywood prodüksiyonları sevenletmek sinema duygusunu zirve yaptığımız olduğunu söyleyebiliriz. Düzenmaz'ın haftanın iyi seçeneklerinden bir tanesi bu hafta sinemaya gitmeye düşünenler için özel olarak not edilebilir. Bir diğer seçeneğimiz her ne kadar... Altın Kral ve Oscar'da görülmemiş olsa da bizde Koan biraderlerin en iyi filmlerinden bir tanesi olduğunu düşündüğümüz. Sadece şarkılarını söyle Koanlar bu kez e, başarısız bir müzik adamının hikayesini anlatıyorlar, e, anlatıyor bize. E, bir countless şarkıcısının e, hem yalnızlık hem de hayat hayata tutunma hikayesi. Yine film içerisinde Koanlara özgü ...absürtlükler... E, Koanlara özgü mizahı bulmak mümkün. E, çok iyi şarkıları var. E, müthiş görüntüleri var e, <gülüyor> e, gerçekten e, film bütün o anlattığı karanlık hikaye rağmen e, bir noktada yaşama duygusunu da e, veriyor insanlara bu bakımdan haftanın bir ertesineklerinden bir tanesi vesaire şarkı şarkılarını söyle How you doing? Lwin Davis Oh, hello I've heard your music I've heard many nice things about you from Jim and Jean and from others. Oh, <laughs> you have not heard one nice thing about me from Jean. Oh, it's fairly well, my darling. True, I'm in the first hour of the morning. No, you don't want to go anywhere, and that's why all the same shit is going to keep happening to you because you want it to. Who's that why? Yes, and also because you're an asshole the coast of california so it's well what you say you play folk songs folk songs I you said you were a musician day time i ain't folk singer with a cat it's not my cat i just didn't know what to do with it really so did you bring your dick along too I should have had you wear double condoms. Well, we shouldn't have done it in the first place. But if you ever do it again, which is a favor to women everywhere, you should not. But if you do, you should be wearing condom on condom and then wrap it in electrical tape. Oh, the weather is against me. Oh. And the wind blows hard. The rain a I'm interested in in gigging here. I okay, let's hear something. You don't want to hear the record. Why should I? You're play me something. Play me something from inside <gülüyor> <gülüyor> e, şarkılarını söylediğinin, başka olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Aftonun yerli yapımlarından bir tanesi ise <gülüyor> e, Kadın işi Banka Soygun'u. E, Acı Aşk filmiyle tanıdığımız Taner Erdoğan yaptığı film e, dört kadın karakterin, bunu almış dört kadın karakterin bir çıkış yolu bulmak için e, yaptıkları bankası uygununu anlatıyor. Açıkçası bizim popüler sinemamızda e, kadın karakterlerin bu kadar baskın olduğu, erkek karakterlerin tamamen e, hikaye dışı bırakıldığı, hikayenin birer unsuru haline getirildiği e, filmden bulmak çok zor. O bakımdan ben e, bütün eksik dediğini, senaryosundaki zayıflıklarını ve e, dinleştik olarak da bu tane bir türlü karar verememiş olmasına rağmen Kadın işini e, önemsenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim sinemamızda, popüler sinema alanında özellikle kadın temsilleri bu kadar sorumluyken e, Kadın işinin e, başarıya ulaşmasına, sevgiyle buluşmasına ve bu tür e, filmlerin e, sayısının artmasına vesile olmasına diliyorum. E, kısaca diğer e, iki filmine bakarsak Altın Küre'ye İyi alan animasyon filmimiz Frozen. biz bizde Karlar Ülkesi adıyla gösterilecek. Oscar'a da en iyi yabancı, en iyi animasyon durumda aday gösterildi. Bu hafta vizyonu giriyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta başlayan son esirle birlikte çocuklarımızla gitmek için ideal bir film olarak Karlar Ülkesi'ni önerilebilir. <gülüyor> Bu filmi görme fırsatın olmadı. göremediğim bir başka filmi ise Çılgın Derthane bilenler yine ee, biraz e, ilk, orta üretim ve öğrencilerine yönelik çekilmiş biraz da gençlik istismarı sayılabilecek e, o ilk iki filmin devamı sayılan Tılgın Dertani 3 hikayesi yine e, işte, Türkiye'nin Amerikan pastası e, olarak e, bu hafta sinemalardaki yerini aldı kadrajdan bahsedecek bu kadar önümüzdeki hafta e, Pazartesi günü siyat ödülleri sahiplerini bulacak e, belki e, o günlerden çıkan sonuçları biraz değiniriz. Ee, önümüzdeki hafta izlenecek gelen yine yeniden bir hatırlarız. Ben şimdiydim. Haftaya görüşmek üzere. Orada duruyorsun, delkedin yaz ve nasıl gitti yorlar Gidiyorsun kal diyorlar ne bir ses ne bir şarkı. Saçılmış bir nar gibi Sessiz akan bir Hırmağım Gecede <Gülüyor> Git dersen Giderim Kalırım Kal dersen Git dersen Giderim Şarkıyı Söylenmemiş Sahipsiz Bir şarkıyı Git Derse giderim Söylenmemiş, sahipsiz bir şarkıyı Söylenmemiş, sahipsiz bir şarkıyı Dersen giderim Kal dersen kalırım Kırgınım Saçılmış bir nar gibi Kırgınım Saçılmış bir nar gibi Sessiz akan bir hırmağım Geceden Kalırsın, giderim. Kalırım, kal dersin. Git derse giderim. Kalırım, kal dersin. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.